Atlantis kayıp kent evet. e, suların altında gibi evet. yani mavilikler, mavilikler evet. e, yasınlar. Evet. Atlantis böyle Sümerbank sanki evet. böyle altına girmiş de biz de böyle girmişiz. E, su hafta çekim yapmışız. Hocam zaten. buranın üstü çatısı yok mu? Nasıl bu kadar canlı bir ışık e, şey yapabiliyor? Şimdi var tabii. Yani çatıda zaten bu böyle nasıl fabrika tipi diyorlar. Böyle V biçiminde estere şeyi gibi. Onun o dik giren kısımlarından ışık giriyor bu salonlara. Ha, evet. Anladınız değil mi demek istediğim evet, şey? Evet, evet. Yani ona bir model diyorlar, bir fabrika yapı modeli diyorlar. O şekilde yapılmış bir fabrika. Ve tabii bir kısmından yani güneş ışığından maksimum yararlanmak için, çünkü her şey elektrikle olmuyor biliyorsunuz, o tür ışık var yani. Öyle bir doğal ışık yani. Evet, müthiş. Yani oradaki çalışma ortamı da böyle bir karanlık izme bir evet. şey dediğim işte demek ki. Evet, evet. Bir tek ilk fotoğrafta e, elektrik kullandık. Yani elektrikten elde edilen ışığı kullandık. Ben de şaştım Allah Allah bu nasıl kesilmemiş falan diye. O İlhan Bey'in ilk oldu hani o sonsuzluk hmm, gibi. Evet. E, Dokunma atölyesindeki. Orada şey zaten floresanlar yanıyordu. Floresanlar evet. vardı. Evet. Aman dedim evet. hiç kesilmemişler orayı. Çünkü orada e, çekim yapmak evet. bayağı zordu gerçekten.